Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni araştırma, dünyanın dört bir köşesinden insanların iklim değişikliği konusunda yüksek düzeyde endişe duyduğunu ve hükümetlerin bu konuda harekete geçmesini istediklerini ortaya koyuyor. Yale Üniversitesi, İklim değişikliği İletişim programı araştırmacılarının 30 farklı ülkede Facebook kullanan örneklem gruplarla gerçekleştirdiği, İnsanların iklim değişikliğine yönelik tutumları hakkında yapılan bu anket çalışmasında Türkiye'de var. Rapor her konu başlığı için ülke düzeyinde sonuçları göstermiş. Küresel düzeyde şu bulgular öne çıkıyor. Gelecek nesiller için duyulan endişe ön planda. Tüm ülkelerde çoğunluk iklim değişikliğinin kendine zarar vereceğini kabul ediyor. Anket yapılan ülkelerin çoğunda insanlar iklim değişikliğinin gelecek nesillere ise çok büyük zarar vereceğine inanıyor. Ankete katılan her ülkedeki insanların çoğunluğu iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için Paris İklim Anlaşması'na ciddi destek veriyor. Bununla birlikte iklim değişikliğinin hükümetlerin en yüksek öncelikleri arasında olması gerektiğine de inanıyor. Türkiye ile ilgili sonuçlara bakıldığında çalışmada Türkiye'den verilen yanıtların büyük çoğunluğunda insanların iklim değişikliği ile ilgili daha çok bilgiye ihtiyacı olduğu yönünde. Türkiye'den anketi yanıtlayanların yarısından fazlası, iklim değişikliğinin insan faaliyetleri kaynaklı acil bir tehdit olduğuna inanan ve iklim politikalarını güçlü bir şekilde destekleyen çok endişeli grubunda yer alıyor. %50'den fazla Türkiye'de. Tohumları Buğday Ekolojik Yaşam Derneği kurucusu Victor Aranias tarafından atılan %100 ekolojik pazarlar 15. yılını kutluyor. Tarım zehirlerinin kullanılmadığı tüm canlılar için adil bir üretim biçimiyle üretilen sağlıklı ve organik sertifikalı ürünleri tüketicilerle buluşturan %100 ekolojik pazarların Türkiye'deki ilk örneği Feriköy'deki Şişli %100 ekolojik pazardı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de katıldığı bu özel günde 15. yıl dönümü kutlandı. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan pazarın bir araya getirici etkisine vurgu yaptı. Ekolojik pazarlar aynı zamanda üretim hikayelerini unutmuş ve artık gıdasının nereden ve ne şekilde geldiğini sorgulamayı bırakan şehir insanının tekrar gıdayı sorgulamasına ve üretim hikayelerini dinleyerek gıda ile kopan bağını tekrar onarmasına vesile oluyor dedi. Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü havzası ve çevresinde su kaynaklarının yanı sıra tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiledi. Yapılan araştırmalarda bölgedeki su kaynaklarıyla akarsu ve göllerin seviyesinde kuraklık nedeniyle düşüşün yaşandığı tespit edildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaaddin oğlu kuraklığın sadece Türkiye'nin değil dünyanın temel bir sorunu olduğunu söyledi. Alaaddin oğlu kuraklık özellikle belli bölgeler için en ciddi tehdit olarak karşımıza çıkıyor. İçinde bulunduğumuz Van Gölü e Havzası da bu tehditten büyük oranda nasibini aldı. Hem tarımsal faaliyetlerde kullanılan suda hem de içme suyunda ciddi sıkıntılar var dedi. Alaaddin oğlu havzaya düşen yağışta son 10 yıla kadar çok ciddi bir değişiklik olmadığını belirterek ancak son yılda yağışlarda azalma sıcaklıkta ciddi bir artış var. Bu da havzada buharlaşmaya neden oluyor dedi. Buharlaşmanın düşen yağışın 4 katından fazla olduğunu dile getiren Alaattinoğlu bu nedenle göllerin seviyesi düşüyor. Bu da havzada ciddi bir su kaybına neden oluyor. Dolayısıyla yapılması gereken birçok şey var. Her şeyden önce bir havza su yönetimine ihtiyaç var dedi. İspanya ve Kuzey Makadonya'nın da Kömür Sonrası Enerji İttifakı'na yani PPCA'ya katılmasıyla Avrupa'da kömürden çıkan ya da çıkma taahhütü veren ülke sayısı 16'ya yükseldi. Kuzey Makadonya iki kömürlü termik santralini 2027'de kapatacak. İspanya ise 2019'dan bu yana tüm kömür madenlerini ve kurulu kömür kapasitesinin yarısından fazlasını kapatmasına rağmen kömürden çıkış için Hala 2030 yılı gibi iddiasız bir tarih seçmiş durumda. İspanya'da kapanmayı bekleyen 7 santral var. Karadağ da 2035'e kadar kömürden çıkma hedefiyle PPC'ye katıldı. Ancak bu tarih Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması'nda 2030'a kadar kömürden çıkılması gerektiğine dair konan hedefin 5 yıl gerisinde. Polonya hükümetinin kömür odaklı enerji politikasına rağmen Doğu Vilkopolitska'nın PPC'ye dahil İlk Polonya bölgesi idaresi olması ise en beklenmedik ve sevindirici gelişme. Bölgedeki maden ve santrallerde yani Doğu Viyakopolska'da yaklaşık 4000 kişi çalışıyor. 2030 yılına kadar kömürden çıkmayı planlayan bölgenin kömür altyapısının sahibi ZEPAK, Polonya hükümetinin kömürden çıkma planladığı tarihin tam 19 yıl önüne geçmiş durumda. Kömür ötesinde Avrupa yani Europe Beyond Coal kampanyası Duygu Kutluay şöyle diyor. Halk ve çevre sağlığını gözeten hava kalitesi standartlarına sahip kirletenin ödediği ve kömür gibi yok olmakta olan sektörlerin kamu kaynaklarıyla ayakta tutulmadığı ülkelerde kömürden çıkışın hızlandığını görüyoruz. İtalya ve Yunanistan gibi kömürden çıkış tarihini erkene alan ülkeler kervanına şimdi İspanya da katıldı. Bu ülkeler benzer yenilenebilir enerji zenginliğine sahip. Türkiye'nin de Bir an önce dünyanın hızla terk ettiği kömürde ısrarını bırakması ve kimseyi mağdur etmeden daha temiz ve adil bir gelecek yaratmak için enerji dönüşümü planlarını güçlendirmesi lazım dedi yani kömürden çıkılıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri